Pazartesi günü tesbihi. Yüz defa aziz ve celil olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ey aziz, ey celil deyiniz. Salı günü tesbihi. Yüz defa Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Muhammed ailesine rahmet ve selamet deyiniz. Çarşamba günü tesbihi. Yüz defa tam bir samimiyet ve içtenlikle La ilahe illallah derim diiniz. Perşembe günü tesbihi Yüz kere Her şeyi yaratan Allah'tan başka ilah yoktur Ve o her şeye kadirdir din Cuma günü tesbihi Yüz defa Allah'ı tesbih ederim Bütün hamdler Allah'a aittir Allah'tan başka ilah yoktur Allah en büyüktür Yüce ve büyük olan Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur, Diyiniz. Cumartesi günü tesbihi Yüz defa, senden başka ilah yok, ancak sen varsın, seni tesbih ederim, ben zalimlerden oldum, deyin. Pazar günü tesbihi Yüz kere, melik, hak ve her şeyi açıklayıcı Allah'tan başka ilah yoktur, Diyelim.